Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar Üçüncü Bölüm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 Birinci Adam Kazım Akşar ikinci Adam Muammer Çıpa Kalito bakıcıların şefi olan babası ve annesiyle birlikte çiftlikte yaşamaktadır Yakın dostu sevgili atı Poli ile birlikte babasına yardım ederek günlerini geçirir Poli bir gün çiftlik sahibinin evinin çevresinde dolaşır Carlito Poli'nin ardından gizlice eve girer. Burada bir deniz kazası geçiren çiftlik sahibinin oğlu Filip'le karşılaşır. Dost olurlar. Çiftlikte bakıcılık görevine giren iki adam... ...Ak Amber'in sırrını öğrenmek için Filip'in peşindedir. Carlito bu durumu fark eder. Filip'in beyaz evde kaldığını... ...iki adamın onu kaçırmak için peşinde olduğunu babasına anlatır. Yardım ister. Babası Filip'in hala Lizbon'da olduğunu sandığından Carlito'ya inanmaz... Kalito gizlice çiftlikteki arkadaşlarını toplar, Filip'in adını vermeden onlardan yardım için söz alır. İki adam bir gece Beyaz eve gizlice girmeyi başarırlar. Orada beklemekte olan poli Filip'in sesini işiterek yardıma gelir. Ne yapacaklarını şaşıran adamlar kurtuluşu kaçmakta bulurlar. Beni çabuk tutsana Of olmuyor bir türlü Şu tanrının cezası çizmelerle başım dertte Görek <gülüyor> mahkumlarına benzemişsin Alay etmenin sırası mı şimdi Zaten uykusuzluktan bayılıyorum Gece iş gündüz iş Hiç de eğlenceli değil Yeter artık da tadını kaçırdın ama Hiç değilse çocuğun o uğursuz evde olduğuna emin olabilsem Gece sesini duymadın mı? O evde gizlendiği açıkça ortada İyi koruyucuları var Bir dahaki sefer başka türlü davranırız Nasıl yani Hı, Düşünürüz ha, Demek bu gece de uyumaya zamanımız olmayacak ha? Gerekirse evet Oh şu tanrının cezası çizmeler hey, Bırak şimdi çizmeleri Bak şu karşıki duvarın önünde bir çocuk var Eee ne olmuş varsa Bilmem bizi gözetliyormuş gibi bir hali var Hey küçük ne arıyorsun sen orada Ben mi hiç top oynuyorum Başka oynayacak yer bulamadın mı Burası hoşuma gidiyor Top duvarda daha iyi zıplıyor da Hadi bakalım hadi kafamı iyice kızdırmadan çek git oradan Bu gece adamların kapısında küçük kız nöbetçiydi Ama uyuyakalmış İşte bu olmadı bana hemen söylemeliydiniz Cesaret edememiş senin kızmandan korkmuş e Kızarım elbette hepimize söz ver. Bak dinle uyanır uyanmaz bana anlattı Yalnız adamları gözetleme sırası bendeydi Bu yüzden sana haber veremedim Dert etme kendini. Burada kimseye güvenemeyecek miyiz Belki de benim haberim bile olmadan adamlar Filip'i kaçırmışlar Hayır hayır merak etme Adamların konuşmalarını işittim Dün gece Beyaz Eve gittiklerini Hangi nedenle olduğunu bilmiyorum ama başaramadıklarını öğrendim Bu gece yine gitmek istiyorlar Bu böyle devam edemez Gözetlemeyi iyi yapmıyoruz ...günün birinde bakarsın adamlar bu kötü işi başarırlar... ...onlardan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız... ...gidip Perpetuo halayla açıkça konuşsak diyorum he... ...sen onu tanımıyorsun... ...çok ders bir kadınlar Öyleyse Poli'yi bırak gitsin... ...peki sonra? ...sonra mı? ...atı almaya gider ve görürüz... <gülüyor> ...fena fikir değil galiba... ...bütün bildiklerimizi Perpetuo halaya söyleriz... ...yani senin anlattıklarını... ...o da eğer Filip'i seviyorsa... ...baş başa vererek bir çözüm yolu bulabiliriz... <gülüyor> ...hay aklında bin yaşa Petro... ...düşünmek için önümüzde koskoca bir gün var. Hadi bakalım Policim... ...süslenmen bitti, serbestsin. Görüyor musun? Poli hiç tereddüt etmeden... ...kemerli kapıya doğru yöneldi. Bahse girelim, bir süre sonra... ...Beyaz Evin yolunu tutacaktır. Evet, ben de aynı kanadayım. Ee, şu sıra adamları izlemekle kim görevli? Öğleye kadar no da. Ondan sonra da sıra bende. İyi. Babam nasıl olsa bütün gün adamları çalıştırır. Böylelikle de akşama kadar rahat hareket ederiz. Bu iyi işte. Perpetuayı görmeye benimle geliyorsun değil mi? Tabii. Hadi öyleyse gecikmeyelim. Heh. ...hiçte de koltuk değneksiz ayakta durabiliyor... ...hem de onu düşürebilecek bir hayvanla... Bak Perpetua ne kadar iyiyim... ...beni poli iyileştirdi... ...yürümeme yardım ediyor... Tanrı korusun ya düşerseniz bacağınız kırılırsa... ...o zaman iyileşmeniz aylar sürer... ...hadi yatağınıza... Peki peki... ...işte yatağıma giriyorum... ...sevinebilirsin... Hemen kırılmayın canım... ...atınıza bir şey dediğim yok... ...kalabilir... <gülüyor> ...alın şu bisküvileri de ona yedirerek eğlenebilirsiniz... ...ama ben yokken sakın odanızda gezinmeyin... ...söz mü? Bana bebekmişim gibi davranıyorsun. Hayır efendim hayır. Ben sadece sizi iyileştirmeye çalışıyorum. Ama Poli de beni iyileştirmeye çalışıyor. Biliyor musun Perpetua... ...eğer gizlenmek zorunda olmasaydım... ...onunla birlikte bahçede gezebilirdim. Hiç korkmuyorum. Ben de o zaman fırtınaya tutulmuş bir yaprak gibi titredim. Hadi Filip uslu durun. Yoksa atı kapı dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Aa, daha yeni geldi İyi iyi onu bir çeyrek saat size bırakıyorum Bir dakika fazla olmaz Yataktan çıkmanızı istemiyorum Yoksa yarın poliyi içeri almam Yaşasın <gülüyor> çocuklar geliyor <gülüyor> Güzel Durun bakalım heyecanlanmayın hemen Onlarla ben ilgilenirim Sakın yerinizden kalkayım demeyin ee, Ne yapalım dinleyeceğiz ne işiniz var sizin burada? Aa, e, sana hoş geldin demeye gelmiştim Perpetua alacığım. E, e, bir de atın poliyi arıyorum. Burada mı? Evet. Evin içinde olmasın? Ay şuna bakın Eli. Evin içinde atın ne işi var? görmüş şey mi bu? Burada olduğunu iyi biliyorum. At falan gelmedi buralara. Görüyorsun her yer kapalı. Atınız eve nasıl girebilir? E, gizli geçitten girmiştir. Gizli geçit mi? Ha. O da nereden çıktı? Evet siz bilmiyor musunuz? Aman tanrım daha neler? Öfkelenme alacım öfkelenme Aa. her şeyi biliyorum. Dün poliye izledim. Filip'in odasına kadar gittim. Onun evde olduğunu hasta yattığını öğrendim. Filip'i savunacağımıza söz verdim. Çocuklarla birlikte koruyacağız onu. Demek herkes biliyor. Filip mahvoldu öyleyse. Korkulacak bir şey yok. Carlito annesiyle babasına her şeyi anlattı. Ama onları inandıramadım. Görüyorum ki siz çok şeyler biliyorsunuz. Bildiklerinizi kimseye söylemeyeceğinize söz vermenizi istiyorum Çiftlikteki bütün arkadaşların haberi var Bu sırrı saklayacaklarına hepsi söz verdiler Bize güvenebilirsin perpetua hala Don Philip'e hiçbir kötülüğümüz dokunamaz Biz üstelik onu gözetim altında bulundurarak size yardım etmek istiyoruz Babam iki yeni bakıcı aldı Don Philip'in peşinde olduklarından kuşkulanmıyor İki adam dün gece buraya geldiler Bu gece de geleceklerini biliyoruz Ne dediniz? Müthiş bir şey bu Meğer benim hiçbir şeyden haberim yokmuş. Demek bu gece gelecekler. Bırakalım gelsinler. Onlara öyle bir oyun oynayalım ki... ...tekrar gelmek akıllarından bile geçmesin. Filip'i yüzbaşı Fernando'dan başkası koruyamaz. Ne yazık ki o da ancak bir hafta sonra buraya gelebilecek. Filip'in ee, bir amcası var mı? Evet. Babası Don Vasco'nun kardeşi olan bir amcası. Adı da Don Diogo. <gülüyor> Ama Filip'in babası bundan hiç söz etmedi. Don Vasco ile Don Diogo'nun araları açık. ...birbirlerini hiç sevmezlerdi. Neden ha? peki? Hı -hı. Ben de iyi bilmiyorum. Don Diogo, Lisbon'da bir şirketin müdürü. Güçlü bir adam. Öyle sanıyorum ki ailesiyle ilgili eski kırgınlıkları unutur da... ...yenini korumayı kabul eder. Hiç sanmıyorum. Bırak şimdi akıl yürütmek Galito. Hemen bir telgraf yazayım da çekiver. Biliyor musun Perpetua hala? İki yeni boğa bakıcısı, yani haydutlar demek istiyorum... Bir şirket tarafından gönderilmiş. E, ne olmuş yani? Bu belki de Don Diogo'nun yönettiği şirkettir. Öyleyse Don Diogo bize bu iki adamın nereden geldiğini söyleyebilir. En iyisi hemen telgraf çekmeyin. Telgraf hazır Carlito. Hı hı. Ades yukarıda. Baksana okuyayım. Yeğeniniz Don Philip büyük bir tehlike içinde. İnsanlık adına acele gelin. Perpetua. işte bu da telgrafın parası. Hadi şimdi çabuk koş. Ee, eğer Poli ile gidersem şehre daha çabuk varabilirim. Hadi öyleyse gelin de atınızı alın. Oldu. Poli. Poli o kadar korkuyorum. Korkacak ne var kuzucuğum. Bak ben buradayım. Ateşin dünkünden daha yüksekti. Besbelli çok yoruldun. Hayır gitmesini istemiyorum. Korkuyorum. Madem ki Filip istemiyor Poli kalsın Perpetua hala. Onu çok seviyor. Elbette Perpetua hala. Poli Filip'te kalabilirim. Postaneye yürüyerek de gidebilirim Çok teşekkür ederim çocuk Hadi hoşçakal Perpetua hala Filipe söyle korkmasın dostları çoğaldı artık Söz veriyorum bu gece önemli hiçbir şey olmayacak Galito Hey ne olursun bir saniye dur Ölüme bir sancı saplandı İstersen sen yavaş yavaş çiftliğe dön ben yalnız devam ederim yorulmadım Bu gece önemli bir şey geçmeyeceğine Filip'e söz verdi. Adamların eve girmelerine engel olacağına gerçekten inanıyor musun? Evet inanıyorum Ya adamlar silahlıysa? Yeter artık Petro yeter Hemen çiftliğe dön ve adamların yanında daima birinin bulunması için elinden geleni yap Bir dakika bile yalnız kalmasın Ama var. Carlito Hadi Petro ne diyorsam onu yap Kaybedecek zamanımız yok Bütün arkadaşlara haber ver İnan bana Hepimiz bir araya gelirsek Filip'i savunacak kadar kalabalık oluruz Bana kalırsa Perpetua hala hata ediyor Ben de aynı kanadayım Petro Filip'in beyaz evde olduğunu gidip babama söylese sözüne inanır O zaman daha iyi savunabiliriz Ama Perpetua halaya söz dinletemeyiz Hadi Petro dediklerimi yap yeterince zaman kaybettik Sen hiç merak etme hepsini yerine getiririm Küçük Dostlar Oyunumuzun 3. bölümünü sunduk. 4. bölümde buluşmak umuduyla.